Fatiha suresinin tefsirine yapmıştık. Oradan yarım kalmıştı. Baş taraflarını anlattık. Tabii cemaat dinleyici kitlesi yarı yarıya değiştiği için yine şimdi Şebaru, Şebarısı da anlatacağız efendim. O dersi bitireceğiz. Ondan sonra Şebaru'sunu anlatacağız. Evet. Bu Fatiha Suresi <gülüyor> hamd ile başlayan fakat bu hamdin Neye karşılık olduğu belli olmayan bir suredir. <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil alemin. Halbuki diğerlerinde hamdin şeyi belli. Niçin hamd ettiğimiz belli. Elhamdülillahi l-laziye ala abdihil kitab. Elhamdülillahi l-lazi halaqa vel Ötekilerde 5 sure var hamd ile başlar. Birincisi Fatiha, ikincisi El'am, üçüncüsü Kehf suresi dördüncüsü şey, Fatır suresi, beşincisi de e, dördüncüsü Seba suresi, beşincisi de Fatır suresidir. Beş sure Hamd ile başlar Kur'an-ı Kerim'de. Bu hamd varoluşun hamdidir. Herhangi bir şeyin gel, Biz madem ki yaratıldık varız o halde var olduğumuz için hamd edeceğiz. Hamd ile şükür arasındaki farkı söylemiştik. Şükür nimete karşılıktır. Size yapılan iyiliğe karşılık şükür. Ama hamd o değildir. Hamd senadır. Hatta harflerini de yazmıştık. hakkında hamd velih demektir. Övgü demek, Sena bir başka nüvetteki karşılığı. Zaten birlikte kullanılır bizim dilimizde. Hamdü sena, hamdü sena diye kullanılır. Şey işte bu iyilik güzellik falan gibi. Yahut da et-takva vel-vera'u ver takva birlikte kullanılır. sey sülü, beraber birlikte kullanılır. Eşvanıdır bunlar ama birlikte kullanırlar. O bakımda ne demektir? Allah'a övgü, Allah'ı övmek, Allah'ın şanını yüceltmek. Şanı yüce olan Allah'ın o yüce şanını övgüyle dile getirmek. Bunun bize yapılmış bir iyilikle alakası yoktur. Allah'ın büyüklüğünü her yerde görüp o büyüklük karşısında onu övgü orada övgümüzü dile getirmek sunmaktır. Şükür bu değildir. Şükür bizzat bize yapılan iyiliğin karşılığıdır. Teşekkürdür. Araplar şükür diyor, biz teşekkür diyoruz. Aynı kelimeler. Teşekkür tefaul babından şükür kökü bir kelimenin kökü, kökü. Evet. Taraflar nakt derler. Biz tenfiz diyoruz. Aynı kelime. Evet buyurun. Ekstra kökçü galiba değil mi? Ekstra kökçü. Tamam. Hayır, hayır. Öpçü doğru. Tamam, tamam. Oldu, tamam. Oldu, sağ olun. Bu farkı bilmek için. Ve kalilo min evadiyeşşekur diyor Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'den. Benim kullarım arasında şükredenler azdır. Kime sorarsan sor Allah'tan şikayet halinde. Hay derişte şu şöyle olmadı bu böyle olmadı bu şunu olmadı böyle gitti falan filan bir hacaher efendi vardı büyük bir kaza geçirmişti o kazadan sonra işte bu sağ taraf olduğu gibi gitmiş Yalova Bursa arasındaki şeyde bir kaza geçirmişti Cerrahbaşı hastanesinde yatıyor rahmetli Asaf Bey hastalarındandır Asaf Ataseven gittik ziyaret etti komşu tabi. Ayağlar gerilsin diye kum torbası bağlamışlar, birkaç tane platin, çelik, tel geçirmişler, demir şeye çubuk. Çok acı çekiyor, dedim çok acı çekiyorsunuz herhalde değil mi falan dedi, geçmiş olsun falan dedi E ne yapalım dedi, yani şimdi dedi Allah'ın kullarıda mı şikayet edelim? En zengine soruyorsun. İşte işler yolunda değil. Ödemeler olmuyor diyor. Efendim mal olmuyor. Tahsilat zorlaştırıyor falan diyor. Böyle. Onun için Allah'tan herkes dertli. Herkes şikayetçi. Herkes ama Allah kullarından şikayetçi değil. O sadece diyor ki benim kullarım arasından şükredenler azdır. وَقَلِيلُونَ مِنْ اِبَادِيَ الشَّكُرُونَ ben kullarından şükredenler razıdır. Ama orada güzel bir nükte var. Benim kullarım diye şükret. Sahip çıktı. Ve dîr raibadur <gülüyor> rahmanillazina yemsun ala al-ard kulliha. Kul ya ibadiyennazina israfu ala enfusihim la takhlatu min rahmatillah. O nisbet ki zatına nisbet etmesi yine de bize sahip olmak, sahip olduğunu gösterdi. وَفَحَسِبْتُمَا نَمَا خَلَخْنَكُمْ عَبَسَنْكُمْ Biz sizi boşuna mı yarattığımızı zannediyorsunuz? Sizi boşu boşuna mı yarattığımızı zannediyorsunuz? Size sahip çıkacağım. وَالْدُحَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَاءً مَا وَالدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَكَ Da koy. Bu yetmez bana. Bunu takas suyla çalışır. Ya, hiç ya benzinle çalışalım. Yok benzinle çalışmalıyım. <gülüyor> ne kadar günahkar olursa olsun Allah yarattığına sahip çıkıyor. Çünkü o yaratmıştır. Hatta en günahkar kuluna bile. Bir annenin evladına olan sevgisinden bin kat daha fazla sever Allah yarattığını. Onun için Allah'la Allah'ı bir defa iyi tanımamız lazım. İşte geçen de yine söyledim mi bilmiyorum. Bu Mehmet Dumlu hoca vardı. Geldi ona gencin bir tane seps anlatıyorum çok hoşuma gittiği için. Ben demiş Allah'a inanmıyorum. Hoca demiş ikna etmeliyim. De. O senin inanmadığın Allah'a ben 40 sene önceden inanmıyorum demiş. Allah hakkında ne biliyorsun ki neye inanmıyorsun demiş. Yalan yanlış bilgilerle dolduruyoruz kafamızın içini. Sonra bir terslik oluyor. Ters çevriliyoruz. İşte kaplumbağanın ters çevrilmesi gibi. Ayaklarımız havada kalıyor yere değmediği için. Öyle <gülüyor> bekleyeceğiz birisi gelip bizi ters çevirecek de yola devam edeceğiz kaplumbağa hızıyla öyle olur bazen hayvan yuvarlanırken gider o bir yerde ters durur ayakları havada şey gövdesi ters dönmüştür onun mutlaka birinin gelip döndürmesi lazım yahut bir yabani hayvanın gelip burnuyla falan itip onu ters yoksa orada kalır ölür açlıktan öyle buna Allah Demiyoruz. İlahı ortakat diyoruz. Aklınızda olsun. İlahı ortakat. Bizim kendi kafamızdan hayalimizden uydurduğumuz Allah hakkındaki yalan yanlış bilgiler, yalan yanlış bilgiler ve kendi isteklerimizle ördüğümüz o ipek böceğinin kendine ördüğü kozası gibi bir Allah üretiyoruz kendi içimizden kafamızda. O da işlerimiz ters gittiği zaman ona inanmıyoruz diyor. Hem kendimiz örüyoruz, hem kendimiz inanmıyoruz. Buna ilah-ı muhtekat diyoruz. Yani kendi itikadınca, kendi zannınca kendi kendine uydurduğu sanal ilahın adı. да, вот вот так вот Yok yok şimdi artık. Su geldi ya. <gülüyor> sen sen <hiç> yani. <gülüyor> Subjektif Allah. Hepimizin kafamızda böyle bir Allah var. Bu bizim işimize gelen Allah. Hatta sadece bizim insan olarak yani tek tek kişi olarak değil. Mesela Yahova. ...Yahudi'nin özel Allah, o da bir sanal Allah. Uydurulmuş. Diyor ki biz, Yahuvanın öz çocuklarıyız. Biz, diğerleri üvey çocukları. Yahudi'yi yaratmıştır Allah. Başka bütün milletleri de ona hizmet için yaratmıştır. Öyle, öyle inanıyorlar. Onun için Yahudi'ye göre bir başkasının hakkına, Yahudi olmayanın hakkına tecavüz etmek hakkını yemek, onu gasp etmek falan hiçbir günahı yoktur onların itikacıdır. Bütün o din Yahudi'ye aittir. Kısas da odur, ceza da odur. Hepsi onlarla ilgilidir. Açık söyleyeyim bir şey var. Bir Yahudi, bir Yahudi ile zina ettiği zaman rahat, rejimdir onun şey, ölümdür cezası. Ama bir Yahudi, Yahudi olmayanla şey ettiği zaman hiçbir cezası yoktur Yahudi için. Eti de, canı da, malı da, namuzu da, ırzı da her şeye helaldir. Çünkü Yahova diye kendilerine göre bir milli tanrı inançları vardır. İşte bu sanal ilahtır, bu da. Bunların hepsi puttur. O yahu cahiliyet devrinde, İslam öncesi putperestliğin anlaşılır tarafı var. Sembol kullanıyor işte. Sembolik olarak diyor ki işte bu şeydir laktır, ızzadır, menaktır vesaire işte. Nesra diyor, nesirdir. Onu kendine göre bir heykel bir şey yapıyor, bir figür yapıyor. Ona tapıyor. Savaşa gideceği zaman savaş tarzısının önüne gidiyor, tapıyor. Güç, kuvvet alıyor kendince. Onun izahı var. Yani kendine göre bir esprisi var yani tutar tarafı var. Ama bu sanan Putun, manevi put diyoruz buna. Tutar tarafı yoktur. Onun için Allah'ı kendinden tanıyacağız. Allah kendini bize nasıl tanıtıyorsa onu öyle tanıyacağız. Onun için elhamdülillahi Allah Fatiha'da kendini tanıtıyor efendim. Rabbil <gülüyor> alemin. Bu ne demektir? O senin kafandaki zannettiğin, kendi uydurduğun Allah değildir. Rabbül Alemin olan Allah'tır. Bir defa senin kafandaki o şeyi silip atıyor. Allah subjektif, sana göre, bana göre bir şey değil, objektif bir varlıktır burada. Saman olmaktan çıkıyor. Gerçek, reğel varlık. Onun için Rabbül Alemin oraya girmiştir. Bir, Allah açısından manası budur. Bizim açımızdan kimsenin kimseden bir farkı yoktur. Madem ki Rabbil Alemin'e inanıyorsun, sen de Rabbil Alemin'in yarattığı olarak öteki yaratılanlarla aynı seviyedesin. Hani bir türkü vardır, ayda odu batmadı mı, Ela göz yatmadı mı, Seri yaratan Allah beni yaratmadı mı diyor. İşte buna inanacaksın. Seni yaratan Allah beni de yaratan Allah. Beni yaratan Allah seni de yaratan Allah. Bütün yaratılmışlar eşit, bütün insanlar eşit, bütün müminler kardeş. Bir defa senin kafanı ütülüyor. O şeyleri, zanları, o hayalinden uydurduğun şeyleri, sadal var şeyleri, düşünceleri bir tarafa atacağız. Allah'a Allah kendisini vahiy yoluyla, peygamberlerine nasıl tanıtıyorsa, Allah'ın kendisini tanıttığı gibi tanıyacağız. Bir defa inanmak odur, inançları tasih etmek, düzeltmek odur. Kendi yanından Allah hakkında uydurduğun şeyleri bir defa bırakacaksın. Allah kendini bize nasıl tanıtıyor, öyle tanıdıyor. Birinci şartı Rabbül Alemin. Allah Rabbül Alemin'dir. Rab diyor. Rab nedir? Yaratan, besleyen, büyüten, gözeten, eğiten. Mürebbiye diyoruz eğiticilere. Eğiten demektir daha sonra. Besleyip büyüten, bakan, gözeten, kollayan, koruyan. Hepsi Rab kelimesinin içinde. Bakıcı. Ve onun gücü bizim damarlarımızda dolaşıyor. Onun tecellisiyle varız. Her an yeniden yaratılıyor. Her nefes yeniden yaratılıyor. Sâdî-i Şirazî'nin dediği gibi. Bir nefes alıp vermenin sonra iki tane hamd borcu. Aldığın için bir hamd edeceksin. Verebildiğin için o nefesi bir hamd edeceksin. Orada, Minnet hıdayı râ diye başlar Gülistan ilk cümlesi. Onun da sebebi şu efendim. Gülistan'ın cümlesine Sâdî-i Şirazî'nin... Bunu yazmasının sebebi Sadi Şirazi hacca gidiyor yahut işte bir yerden bir yere gidiyor şehirler arası. Ayakkabısı eski bir ayakkabı parçalanmış yolda giderken. Yanına yürümek mecburiyetinde kalmış. O kadar alim o kadar şair devrin büyüklerinden bir tanesi içinden geçirmiş. Demiş ya, Rabbi, demiş, ya Rabbi, ben bu kadar alimim bu kadar hizmetim var bu kadar şeyim var. Bana bir ayakkabıyı çok mu gördün işte yalnız ayak yürümek mecburiyetinde kalıyor Biraz sonra bu düşüncelerle yola devam ederken ve tabi üzgün asıl suratlı üzgün olarak giderken karşıdan iki ayağı kesik dizleri ve dirsekleri üzerinden şey içinde şükür halinde yol almaya çalışan birisi hacca gidiyor o halinde falan. Ve sadi-i şirazi kendi halinden utanmış demiş. Esafirullah yani ben çok yanlış düşündüm. Ben ayakkabım yok diye üzülüyordum. Şu adamın neşesine bak. İki ayağı kesik. Dizleri ve dirsekleri üzerinde hacca gidiyor. Ve pür neşe. Etrafa neşe saçarak gidiyor. Hacca gidiyor çünkü seviniyor. Gittiği yerin aşkıyla falan. Öyle deyince de, oradan utandığı için o adamdan Belki de o bir ikazdır, o bir uyarıdır kendisine. O, o işte tesadüf diye karşılaştığı şey, o düşünceden korunması için. Onun için kitabın ilk cümlesine bunu yazmış. Minnet kudaira diye başlıyor kitabı. Diyor ki bir nefes almak için iki tane hant şart. Ve ta udu la Zaten siz Allah'ın nimetlerini sayıp dökmeye kalksanız, bunun başa çıkamazsınız lerdok suha sayamazsınız. Böbreğin çalışması, kalbin çalışması, şu kadarcık bir et parçası, günde kaç ton kan pompalıyor biliyor musunuz? Beş buçuk, altı ton. O beş kilo kanı bin defa döndürüyor. Bin defa. Beş bin kilo yakar. Beş altı kilodır vücudumuzdaki kan. Ama onu kan bin defa döndürüyor. Her dakikada 70-80 tane pompa sürekli. sürekli. 3-5 gram 5 düşürse daha, 1 dakikada yine 200-300 gram kan pompa alıyor. Zaten 2 dakikada ölüyorsunuz damar kesildiği zaman. O 5 litre kan kalp tarafından fışkırıyor. Bir dakikada o 5 litre kanı atıyor diyor. Dolandırıyor, yani atıyor. Öyle. Rabbil alemin. Rab, Rab, Rabbi, Rabbi, Rabbi diyor. Rab, Rabbena, Rabbena, Rabbena diyor. Dualarda Hazreti İbrahim Rabbena diyor, Musa diyor, Hazreti İsa diyor, hepsi hep Rabbena diyor. Ey Rabbimiz, ey Rabbimiz, ey Rabbimiz diyor Kur'an-ı Kerim'de. Onun için Rabbil alemin, alemlerin Rabbidir. Bu alemler kelimesinin içerisinde en başta insan. Maruf, harfi tarif var şimdi? El alemin. Kaç tane alem ha bilmiyoruz. 18 bin alem diye söylemişler. Onlar şey değil, rakam değil, sayı sayı değil. Kesretmen kinaya edebi değeri vardır. Öyle sanıyorum ki sonsuzdur alemlerin sayısı. Sonsuz alem vardır. Her alemde de Aşağı yukarı sonsuza yakın sayılar vardır ve hepsinin Rab'lidir. Bunu size bir <gülüyor> hadi, hadi, hadi. Şunu siliyorum. Bir noktadan sonsuz doğru geçer. düzlem geometri de böyledir. Tek düzey, düzlem geometrisi. diyoruz. Bu uzay geometrisi de bu avize gibidir. Sadece düzlem olarak değil, her yönde. Bu bir defa böyle şey olduğu zaman, uzay geometri de sonsuz düzlem haline gelir. Bu <gülüyor> So, her de sonsuz çizgi geçer. Sonsuz kere sonsuzdur. Allah nasıl haberdar oluyor diye düşünmeyin. Allah, ruhu cesedil kevneyn. <gülüyor> Tabir budur. Her iki dünyanın ruhudur. Ahiretin de cesedinin de ceset. Eğer bu kainat bir cesetse onun ruhu Allah'tır. Nasıl ki senin bedeninden ruhun haberdar oluyorsa, ayağına karınca ısıldığı zaman, ucuna ilgine battığı zaman, tırbanyayı keserken hafif bir şey olduğu zaman hepsinden haberdar oluyorsa, Allah sonsuz haberdar olma kabiliyetine ve gücüne sahiptir. Kudreti de sonsuzdur. Şunu söyleyeyim, Allah'ın sonsuz ismi vardır, sizin anlayacağınız. Her isminin de Şümulu kapsamı yine sonsuzdur. Sonsuz kere sonsuzdur. Bir sonsuz daha koyabiliriz. Sonsuzu bilmiyorum. Yani şey geometri manasına, matematik manasına sonsuzu söylüyorum. O bakımda. Peki biz neyiz? Dün yoktuk, yarın yok olacağız. Biz arizi varlıklar peki arizi varlık mı demektir? yaz fordelerine el arizu fel ma'dun arizi olan bir şey yok hükmündedir fel ma'dun yok gibidir peki bizi varlık sahasına çıkaran Kimdir gerçek varlık olan Allah. Peki gerçek varlığın dışındaki bütün varlıklar harici varlıklarsa ve onlarda yok hükmünde ise la mevcu değil Allah. Gerçek varlık, extans dediğimiz şey, var olma, var oluş vücut, vahdeti vücut ne gider? Vahdeti vücut diğer Allah'tan başka yaratılmış olan mahlukatın hepsini yok kabul edip gerçek olan yaratıcıyı tek olarak kabul etmektir. Çünkü başı olan, başlangıcı olan şeyin mutlaka bir sonu olacaktır. Dünya içinde geçerlidir, güneş sistemi içinde geçerlidir, Solucan içinde geçerlidir, canlılar içinde, cansızlar içinde geçerlidir. Başlangıcı olan her varlığın bir de sonu vardır. Eceli vardır yani. Yok olacak. Bakı kalan zaten bütün mezar taşlarının başında huvel bakı, huvel bakı, huvel bakı diyor. Onlar boşuna söylenmiş laflar değil. Evet. Kendini yok bil. Ve yokluğa şimdiden razı ol. Kendini yok bilirsen her hareketin Allah tarafından var edildiğine inanırsın. Her adımda şükredersin. İşte nefsin esaretinden kurtulmak, kendi varlığından, kendi benliğinden soyunmak tasavvuftaki mana budur efendim. Bu da bir tasavvufi manasıdır. Biz arizi varlıklarız. Arizi varlıklar yok hükmündedir. Ben hakiki varlık Allah'tır. Biz onun sayesinde varız. Onun emriyle, onun izniyle varız. Onun izni olmadan hiçbir şey olmaz. Zaten Hazreti İsa'da ölüyü diriltirken öyle diyor. Biiznillah diyor. Kendiliğinden hiçbir şey yapmadı peygamberler. Bir tek söz bile söylemediler. Ve mâ yantıku anil hevâ, il huvâ illâ Hiç peygamber dinle ilgili... Allah'ın razı olmayacağı hiçbir şey söylemez. Allah adamları da söylemez. Biraz Arif-i Billah dediğimiz, Evliyaullah dediğimiz, Ehlullah dediğimiz o Arifler, o uyanık insanlar Allah'ın razı olmayacağı hiçbir kelimeyi söylemezler. Kendilerinden konuşsa bile düşünür, taşınır, onu ayet ve hadisle karşılaştırır. Eğer söylemesi gerekiyorsa ondan sonra söyler. Ölçmeden, biçmeden, tartmadan tek kelime söylemezler. Aksi takdirde fitneye sebep olur. O televizyonda konuşan hezeyanlara yine bakmayız. Hocam onunla ilgili bir ayet var Allah-u Teala'nın. Eğer o kendisinden bir şey ekleseydi diye bile. Tabi. Öpüle beraber. O فَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَوِيلُ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْبِلْوَتِينَ Bizim diyor, razı olmayacağımız bir kelimeyi söyleyecek olsaydı, biz onu şah damarlarını keserdik diyor, damarlarını keser. Bahvederdik. Peygamberimize bu bir tehdittir. Abese de öyledir. Öyle değil de, de sitem var, orada tehdit var. Sen bunu kendi yanından uyduruyor dediler. Peygamber Efendimiz'e. Bunlar böyle işte akavil, Boş şey, efsane şeyler. Masallar falan. Uydurulmuş şeyler. Ne diyorlar ona? Kurgu. Kuruntu, kurgu. Böyle bir şey olsaydı diyor, Muhammed kendi yanından bizim aleyhimize, bizim isteğimizin, irademizin dışında ve ona ters bir şey söyleyecek olsaydı, biz onun şah damarlarını keseriz. Hocam, orada e, müşriklere söylemesi için Hazreti Muhammed'e bir şey oluyor değil mi? Tabi yani müşriklerin iddialarına karşılık cevap bu müşriklere hitaptır. Yani Cenab-ı Hak tasdik ediyor peygamberi. Yani benim gönderdiğim peygamber kendi yanından benim razı olmayacağım hiçbir şeyi söylememiştir. Söylese biz onun diyor şah keseriz. Başka şeyler de var işte. Bu gibi ayetler Kur'an'ın, peygamberin sözü olmadığını, vahyi ilahi olduğunu gösterir. Onlar göstermek içindir zaten. Habese de öyledir. Hiçbir adam kendi yazdığı kitapta kendi kendisini ayıplar mı? Kendi kendisini şey, hesaba çeker mi? Sığaya çeker mi? Çok yerde var böyle. وَمَا مُحَمَّدٌ illa رَسُولُ قَدْ هَلَتْ مُنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ اَفْا اِمَّا تَوْقُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ Çok ayet var. Peygamberimizle ilgili. Ve meyantifanil heva abese. Bunlar öteki çok. Hep Bunların hepsi, bu ifadelerin hepsi zaten Peygamberimiz muhatap orada. Hepsinde. Ya eyyühen nevi diyor. Bir adam kendi kendine ya eyyühen nevi der mi? Ben diye başlar söze. Ben böyle diyorum. böyle istiyorum işte. Kaddafi gibi. Evet. Nerede kaldım ben Devam ediyoruz. Ar-Rahman Rahmet kökünden geliyor. Rahmeti sonsuz demektir. Er Rahman sonsuz genişlikte rahmeti Er Rahim sonsuz derinlikte. Her anne bütün çocuklara karşı Rahman'dır şefkatini, sevgisini rahmetini yoksa. ama kendi çocuklarına bakıyor. Rahban esirgeyen demek. Rahim hayırlandı. Türkçe kat Resmelerin karşılığı esirgeyen ve kayran demektir. Esirgeyen, bağışlayan değil. Bağışlayan, gafur. Bismillahirrahmanirrahim demiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Aynı rahmet döküldü. Tutulmuş nasıl halat-ı meşhur olmuş. Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla diyoruz. Halbuki burada ne mağfiret kelimesi var, ne af kelimesi var. Afur, gafur diyoruz. Rahim kelimesinde afur manası, gafur manası yok. Ama öyle sim tercüme ettiyse ta yüz sene önceden esirgeyen bağışlayan, esirgeyen. Esirgeyen anlıyoruz ama bağışlayan, rahim bağışlayan demek değildir. kayıran demek. Şimdi Allah nasıl bir Allah? Rabbul Alemin olan bir Allah. Rabbül Alemin dediği nasıl bir şeydir? Ar-Rahman. Er sonsuz rahmeti geniş olan. Bitmedi. Ar-Rahim. Er sonsuz derinlikte merhameti olan Allah. Şimdi bu ne yapar? Böyle bir Allah'a sahip olmak. Sanki hiç bizi hesaba çekmeyecekmiş gibi. Bir intiba veriyor bize. Rabbül Alemin besleyen, büyüten, işte gözeten, koruyan, hollayan, kayıran ve acıyan ve kayıran. Şimdi bu bizi gerçetiyor tabi. Bütün bu dört tane ismi Allah lillah yani Rabbil Alemin Er-Rahman Er-Rahim. Haa, burada bir uyarı var, bari i din. Onun Rahman ve Rahim olduğuna aldanıp da sakın kulluk görevlerinden gevşemelidir. Maliki yevmildin o din gününün hükümdarıdır, malikidir. Maliki yevmildin o din gününün kralıdır. İki türlü de kiraat vardır. Maliki yevmildin de vardır. Maliki yevmildin de vardır. Kul euzi bi rabbin nasda Fatiha'da biz kralizm kralıdan malikin nesli, bir şey değişmez. Aynı isimler değişik kelaffüzler, şey ilişkilerlerle söylemiş. Bak, üç yerde geçiyor. Birisi Maliki Yevmiddin. Kat Malikleri gibi. Sahip Malik yani mülkün sahibi manası. Ya Malikel Mülk zaten. Başka yerlerde geçiyor. Kulağızı bir Rabbin nesle Melikin nes geçiyor. Kral manası. Ende Melikin muktedir. Orada da Melik geçiyor. Niye Allah böyle insanları şaşırtmakla mı mecbur? Ha, Hayır efendim. Şaşırtmakla meşgul değil Allah. İşin esprisi şu. Sizin malik kat malikleri gibi mülkün sahibi, mülkiyetin sahibi manasına sizin anladığınız o manaya da değil. Sizin anladığınız kral da değil. Sizin anladığınız imparator da değil. Hepsinin bütünü. Ondan da fazlası. Tek kelimeyle ifade etmiş olsaydı, tek kelimeyle ifade etmiş olsaydı, biz o kelimenin manası üzerinde duracağız. Daha kafamız başka yerlere gitmeyecek. Halbuki Allah birçok isimlerini değişik telaffuzlarla, değişik kelimelerle iki, üç, dört, beş çeşidi ne kadar varsa o kelimenin hepsini ne kendisini tanıtıyor ki Hiçbirine saplanıp kalmayalım diye. Daha geniş anlayalım. Çünkü insan kafası belli şeydir. Gördüklerini anı Ve bu dünyada işte beşer dediğimiz, insan dediğimiz şey bu kadar aklı var. Ondan dolayı, yani şöyle söyleyeyim. Bir binayı tek cepheden çektiğin zaman, sadece bir cepheden çektiğin zaman, orasını görürsün. Ama yandan, yönden, arkadan, kuş bakışı sağdan soldan çektiğin zaman, onun hakkında daha sağlam bilgi edinir. Bu kelimeler Cenab-ı Hakk'ın mana dünyasını, mana şeyini değişik şeylerden fotoğraf çekme gibidir. Genişlemesine, yani birine saplanıp kalmayasın. Gibi. Çok var, bu gibi kelim çok vardır bu cins şeylerden. Çünkü <gülüyor> Meselü cennet illeti. Cennet de böyledir. <gülüyor> Her yerde başka türlü anlatılır. <gülüyor> <gülüyor> valiki yevvid din. <gülüyor> din gününün tek valiki, tek hükümdarı, tek hakimi tek karar vericisin. <gülüyor> Buraya kadar kaç ayet? Elhamdülillahi rabbil alamin er rahman rahim maliki yevmiddin besmele ile beraber dört ayet. Besmele dahil, ilk 4 ayı. Ne yaptık? Kimin huzurunda olduğumuzu tanıdık. Bir hükümdara mektup yazarken yahut bir hükümdarın yahut da bir büyüğün huzuruna seni götürürken onu sana tanıtırlar önceden. Peki işte bu adam İstanbul'un valisi. Şu, şu şu şu özellikleri vardır, şu şu sözlerden hoşlanır şu şu hareketlerden hoşlanmaz ona göre Ürettiler huzuru almadan önce eski saraylarda da öyledi sultanların huzuruna çıkarılacak <gülüyor> elçilere de öyledi padişah şu şu şu hareketleri ister şu şu şunları istemez fakir olun onun da böyle burnunu falan karıştırma diye söylerler bir şey söyleyeyim size saraya yeni içeri devşirme acemi olanlarına devşirme alınacak 300'e yakın o gençci 8 ile 13 yaş arasındadır. Deftşirmeler o tari o zamanların. 15 yaşından sonra sağlanmaz. Hatta 15 yaşını geçmiş olan çocuklar mı Yeniçeri ocağına kaydettirmek için o seçicilere rüşvet teklif ederler. Büyük paralar teklif edenler vardı. Yani Osmanlı ordusuna yeni şey olmak öyle zorla toplanmış sürülerek kulağında tutularak getirilmişler ki zaten bekliyorlar. Seçiciler gelsin de çocuklarını süslüyorlar, püslüyorlar, öğretiyorlar ordusuna şimdiki işte Amerikan ordusunun 10 kat daha itibarlıdır. Onu sana söyleyeyim. Osmanlı ordusuna, Acemi olanlarla, Rum çocuklara. Hatta şunu söyleyeyim size. Bazı Müslüman aileler kendi çocuklarını Rum komşularına veriyorlar ki bu bizim çocuğumuz, bunu da anın götürün, asker olsun diye. Tabii Müslümanlardan alınmadığı için onlar şey yani. Böyle bir takım şeyler de olmuştur. Rum komşularına diyorlar ki bu çocuk sizin çocuğunuz gibi. Takdim edin belki seçilir. Öyle sıkı bir seçim var. Çünkü gülük çağından sonra e, tevriye kabul etmez. O zamana kadar ne öğrendiyse oldu. Kartlaştıktan sonra istemiyor. Acaba olanlar. Yani. Sekiz, on üç yaş arası. Bu Çocuklardan bir tanesi. sarayın bahçesinde bunlar bırakılır. Etrafta gözcüler var. İşte yani bu muhteşem yüzü var yani Hürrem'in sarayı değil orası. Onu da size söyleyeyim. Sadece Hürrem'in emri geçerli olan bir yer değil orası. Ha. Öyle. Yalın kat veriyorlar. Orası sanki işte randev evi gibi. Utanır be millet öyle şey yapmaya, böyle film çevirmeye. Sarayı küçük düşürmek. Sanki orada dedikodudan Bilmem kadın şehrinden başka bir mesele yokmuş gibi. Bu beş kıtayı nasıl idare ettin sen? Üç kıtada nasıl hükümdar 600 altı yüz sene? Öyle. Hiç onların hesabını soran yok. Osmanlı cahildi, Osmanlı geri kafalıydı, Osmanlı yobazdı, Osmanlı kadın düşkünüydü, haremdi falan. Böyle bir millet bütün dünyayı 600 yüz sene nasıl idare edecek? Her şey hesap kitap işidir. Osmanlı. Her şey kayıt kuyut işidir. Mesela o ayrı bir daha Çok kızıyorum da onun için. Kusura bakmayın. Osmanlı bizim dedemiz oluyor, evet. atımız oluyorlar. Unutuyorlar Osmanlı derken. Sanki uzaydan gelen. Unutturmak için yapılıyor. Evet. Yüksek tarafları, yüce tarafları, evet. muhteşem fazilet tarafları, güçlü. Yani Osmanlı'nın köylerinde köy imamları harıl harıl mektep muallimlik yaparken senin Avrupa'nın papazları okuma yazma bilmiyorlardı her şey 1700'lerden sonra değişti o kadar kendi ifadeleri var canım işte bu spekkin öteki şeylerin yabancıların hatıraları var gelip İstanbul'u gören Türkleri buradaki Müslümanların hayatlarını yaşayan yazan diyorlar ki bunları gördüğün zaman diyor kendi halimizden utanıyoruz diyor Padişah'ı gördüm diyor. Çemberli taştan Divan yolundan. Bir diyor, bir bir şanlı bir zaferden dönüyordu. Askerde bir çıt çıkmıyordu diyor. Sanki cenaze merasiminden geliyordu. En sonunda da diyor padişah at üstünde geldi diyor. Ordudaki bu disiplini gördüğüm zaman diyor tit titremeye başladım. Diyor. Bizimkiler ufak bir başarı elde etseler sarhoşla arasından geçilmez diyoruz. Dünyayı kıyameti koparırlar diyor. İşte maçlarda öyle görüyoruz işte. <gülüyor> Bilmem işte İngiltere işte Gerçika'da falan geçerse İtalyanlarla İngilizler şeyini stadyumu yok ettiler, yıktılar. Tahrip ettiler. Evet. Neyse. Bu seçilen çocuklardan bir tanesi kaşığını kazdı. Kaşığını şöyle. Bu seçimde hata var diye o 300 çocuğu tekrar göndermişler aileler. Bir tanesi kasığını kaşıdı diyor. Onlar bahçede bırakılır. o dış avlu var ya Topkapı Sarayı'na girince birinci avlu. Bir şeyden içeri, divan şeyinden içerisi varlar. O büyük avluye onları bırakırlar. Kimisi oynar, kimisi konuşur, kimisi dolaşır, gezer. İşte onların içlerinden ama onlar gözetlenir. İki gün, üç gün orada serbestyorlar, hayatlarını yaşarlar. Düşerler. Bir tanesi çocuklardan, yavur çocuklarından bir tanesi değiştirme çocuklarından bir tanesi kasığını kaşımış. Seçimde hata var diyerek hepsini geri alırmışlar. Bu sen bu seneki seçimde hata. Var. Öyle, öyle seçilenlerdi. Çünkü o devlet idare edecek, bulaşan olacak. Başa geçecek falan olacak. Bir şey daha söyleyeyim size. Uzun İbrahim Paşa var. Arnavut İbrahim Paşa. 1683. Biz şeyi kaybettik orada. İkinci Viyana kuşatması. Başta Merzifonlu Kara Mustafa Paşa var. Kara Mustafa Paşa başkomutan olarak kırım, kırım, kırım kuvvetleri de geliyor. Orada Kırım kanı biraz ağırdan alıyor. Osmanlı'nın burnu sürte söngör falan. <gülüyor> o savaşı kaybettik. Koca şey Kara Mustafa Paşa suçu uzun İbrahim Paşa'nın şeyine atıyor. Omuzuna ve divan harb'e veriyor. Padişah'tan idamına ferman getirtiyor. İdam edileceği zaman ferman. <gülüyor> Soruyorlar son isteğin nedir? <gülüyor> diyor ki Kara Mustafa Paşa beni haksız yere diyor bıçağın ağzına verdi. Suçu benim omuzuma yükledi ve bana padişahdan katlime ferman getirtti. Diyor. Benim son arzum diyor padişaha söyleyin. Kara Mustafa Paşa kulumu affetsin. Ben ondan davacı değilim. Ve bu bozgunun üstesinden ancak yine o gelir diyor. Beni öldürten adamı padişah affetsin. Haksız, <gülüyor> haksız yere öldürüldüğümü biliyorum diyor. Ama benim padişah'tan bir dileğim var, son dileğim. Kara Mustafa Paşa'nın da affetsin. O da o. Biliyorum onun da başa alınacak diyor. Onun da esas onun başa alınacak ama onu affetsin diyor. Çünkü bu bozgunun üstesinden, bu, bu belanın üstesinden ancak yine o başa çıkar, o gelir diyor, o lazım devlete diyor. Böyle böyle yetişiyorlar. Çok çok önemli bir mesele. Yani Osmanlı paşalar birbirleriyle didişirler ederler ama devlet söz konusu olduğu zaman hepsi devlet için ölmeye gönüllüdürler. Bunu anlatmak için söyledim. Seçim, <gülüyor> huzur, huzuruna çıktığımız Allah bu özelliklere sahiptir. Belli başlı, kısaca 99 esması yoktur Allah. Belki bin, belki on bin, belki sonsuz ismi vardır. 99 esma. Bizi ilgilendiren isimlerdir. Bizde de onu anlayacak yetenek olduğu için onlardan bahsediyor. Eğer Cenab-ı Hakk'ın başka alemleri varsa ki vardır. Başka alemlerle ilişkisi de vardır. Meleklerle mesela nasıl ilişki kuruyor? Melekler hangi ismiyle Cenab-ı Hakk'ı yad ediyorlar, anıyorlar? Hangi isimleriyle onu tanıyorlar? Biz bilmiyoruz onlarla ilgili de Cenab-ı Hakk'ın isimleri vardır. Sonsuz alem varsa sonsuz esması vardır. Sonsuz esmasıyla o alemlerle ilişki içinde olan. Biz sadece insanoğlu bizimle olan 99 esması. Mesela merhametli diyoruz. Bir merhamet bizde de olduğu için tanıyoruz. Alimdir diyoruz. Bizde de az çok biraz bilgi olduğu için o kelimeyi anlıyoruz. Bizde olmayan bir şeyi söyleseydi anlayamazdık. Çünkü Allah'ın bizimle sınırlı değildir. Yani 99 esma, biz, biz 99 esmayı anlayacak kapasitedeyiz, sınırlıyız. Ama Allah 99 esmayla sınırlı değildir. Ama bize yetiyor zaten. Bizim açımızdan, bizimle Allah arasındaki ilişkiyi kurmak içindir. Bunu da aklınızda olsun. 99 esma, 99 esma yapısına, esma insan insanoğlunda olan bir takım idrak ve yeteneklerin <gülüyor> bağlantı kurmak için sebebi. Yani 99 kanalla bizimle görüşüyor Cenab-ı Hakim. Televizyon kanalı gibi, radyo dalgaları gibi düşünün. O bakımda. Böyle bir Allah'ın huzurundayız. Şimdi ne isteyeceğiz? Maliki yevmi din. Galiba İyakat nabudu ve iyakat astahim. İyakat içindir, başa geçir. Aslında nabudu iyakat demektir, düz cümlesi başa geçtiği zaman ancak ve yalnız manasına gelir. Yalnız sana taparız, sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Vestayin istihane yardım istemektir. Ağın yardım, muavin, muavin kelimesi oradan geliyor. Yardımcı demektir. Müdür yardımcısı. Müdür muavini diyoruz. Şoför muavini. Neyse. <gülüyor> Biz yalnız sana kulluk ederiz. Yalnız sana taparız. Yalnız sana ibadet ederiz. Ne yapabiliriz? Taksisen. Yani biz senin kulumuz. Başkasının kulu değiliz. Başkasına kul olmayacağız. Olmamamız lazım. Peki acaba öyle mi? Biz Allah'a mı kuluz? Yoksa kendi kendimize mutluyuz. Herkes kendi hesabını yapsın. Kurhaneddin muhakkak fitrimizi Hazreti Mevlana'ya ders verirken bu şeyi de saati de inşallah iyi ayarlarız. Kaç dakika Kaç dakikadır saatimiz? <gülüyor> 55 dakika oldu. Hocam. Kaç oldu? 55 dakika oldu. Daha yeni girdik Hı. ya. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> diyor ki akil şey, mükellef olmak için yani bir Allah'a kulluk görevlerini yapabilmek için üç şart vardır birincisi akil olacaksın yani deli olmayacaksın İkincisi baliv olacaksın. Yani evgililik çağına gelmiş olacaksın. 15 yaşında geçmiş olacaksın. Akıl olmak, baliv olmak ve hür olmak diyor. Hazreti Mevlana'ya diyor ki, elhamdülillah diyor, deli değilsin. Aklın başında, akıllısın. Ve diyor, çocuk da değilsin. Baliv da de oldun. Acaba hür müsün? Köle değilsin ben. Başka birinin emrinde esir değilsin, köle değilsin. Peki diyor, ya kendi nefsine esirsen, hür olduğunu nasıl iddia edeceksin? O zaman diyor, sen Allah'a mı kulluk ediyorsun, kendi nefsinin isteklerine mi kulluk ediyorsun? Kendi nefsine kulluk eden diyor, Allah'a kul olamaz. Ağır. Gerçekten okuduğum zaman böyle tüylerim diken diken olmuştu. Bakıyorum ben 70 yaşının üstündeydim. Bakıyorum işte Allah'ın emirlerini, kendi nefsimin isteklerini, çoğu zaman nefsin isteklerini ön plana alıyoruz. Allah büyüktür, affeder diyerek biraz bahaneler uydurarak kendimize onu. Mesela namaz, oruç, ibadet, hac, zekat, hayır, hasanat hepsi. Batıyoruz ki vallahi hepimiz kendimizin bağırıyanık karşıyız. Allah aşkından söz etmek bize biraz yakışmıyor. Akif'in dediği gibi hepimiz kendimizin bağırıyanık aşıklıyız diyoruz. Hep kendi ihtiyaçlarımıza maddi ihtiyaçlarımıza. Bir defa Hazreti Süleyman ikinci namazını geciktirmiş. Atlarını çok seviyor. Atlarla oyalanırken, uğraşırken ikinci namaz gecikmiş, vahiy gelmiş. Ey Süleyman sen atlarını benden daha mı çok seviyorsun? Bu suali kendimize sık sık sormamız lazım. Biz Allah'ı mı daha çok seviyoruz? Kendi nefsimizin isteklerini mi daha ön planda tutuyoruz? O kadar. Onun için kul olma kolay değildir. İradeni, <gülüyor> nefsini esir alacaksın. Nefse esir olmayacaksın. Nefsini sen esir alacaksın. Evvela nefsine hükmedeceksin. Nefsini kendine kul cool edeceksin. Sen de nefsinle beraber Allah'a kul olacaksın. Bu ters olduğu zaman hemen tevbe-i edeceksin. Hiç şey yok, namicinde. Hata ettiği zaman tevbe-i et, kendini affettir. Nimet geldiği zaman da bol bol şükür. İki tane formu. Tevbe ve şükür bizi kurtaracak başka hiçbir şey yok. Yanlış yaptığımız zaman birbirimize karşı da fark etmez hemen af dile, özür dile ve kendini affettirmeye çalış. Yoksa kendini cehennemin ortasında bulursun. Tevbe <gülüyor> ibadettir. Şükür de ibadettir. Şükrü, nimet, bihterez nimet künet diyoruz Hazreti Nimete şükür, nimetten daha değerlidir. Çünkü ihsan, ikramdır. Nihmet ikramdır, ama şükür ibadettir. İbadet ikramdan daha büyük. Siz diyor günah işlemeyi ne kadar çok severseniz, Allah sizi affetmeyi sizin isted günah isteğinizden daha çok fazla sever, ister. Siz ne kadar günah olursanız olun, günah işlemeyi ne kadar çok sevin severseniz, Allah sizi affetmeyi sizin günahı sevdiğinizden daha çok severdim. Hatta bir yerde diyor ki, bütün dünya nimetleri bir tarafa bir tek Elhamdülillah kelimesi bir tarafa Elhamdülillah kelimesi ağır basar. Allah katında onun değeri. Bütün dünya nimetleri bir tek Elhamdülillah kelimesinin karşılığı değildir. Değer bakımında. Onun için havdi, şükrü ve tevbeyi çok kullanmamız lazım. Tevbe ibadet çünkü. İşte bu hale geldikten sonra ve iyyaten Yardımı senden dileriz. İster dile, ister dileme. Bütün hareketlerin Allah'ın yardımıyla. Allah'ın izniyle müsaadesiyle ve onun yardımıyladır. O senden bir anda elini çektiği anda bir yığın et olarak orada kalırsın. Sinir sisteminin çalışması, kan damarlarının atması, zihindeki düşünce mekanizması, duygu dünyamız, yediğin lezzet, yediğin lemes, lezzet almak, yediğin yemekten haz almak, lezzet almak hepsi hepsi Allah'ın vergisidir. Bizde ne varsa Hepsi Allah'ın vergisi. Böyle düşünerek hareket edersem her adının ibadet olur. Her halin, her hareketin şükür, her hareketin ibadet olur. İşte agah olanlar böyle hareket ederler. Bizim namazdaki halimiz onların çarşıdaki, pazardaki hallerinden daha geridedir. O çarşıda, pazarda dolaşırken, dünya işleriyle koşarken, işini yaparken agah dediğimiz, arifi billah dediklerimiz bizim namaz halimizden daha çok Allah huzurunda olduklarını bilirler. O bilinçle hareket ediyor. O şuurla hareket ediyor. Allah'tan gafil oldukları hiçbir zaman yoktur. Allah'tan ayrı yaşadıkları hiçbir an yoktur. Böyledir. Her an her yerde işte bir şair öyle diyor zaten Peygamber Efendimiz için. Şebi miraç hususi bir tecellidir sana ancak senin her anın miraç-ı izzettir ya Resulallah. Sen her an zaten miraçta gibiydin. Allah'la beraber düşün, o düşünceyle hareket edin. Ama şebi miraç özel bir ikramdır oldu sana. Miraç gecesi sana hususi bir tecellidir, özel bir tecellidir. Ama zaten senin her anın diyor, Allah'la beraber miraçtaydın. Şebi miraç... ''Khususi bir tecellidir sana, yoksa senin her anın miraca izzettir ya Resulallah'' diyor. ''İyyâke ve iyâke nesta'in'' ''İhdine's-sirâta'l-müstakîm'' Burada kalmıştık. <gülüyor> ihdina's sıratal müstakim bizi doğru yola iner. Değin bir şey noktadır. Bak. Böyle bir nokta gibi düşün. Bu tevhid, ahadiyet bu nokta. Bunu da böyle bir daire düşün. Bu da hidayet dairesidir. Yani İslam dairesidir. Pardon. Şunu hoca daire çizmeyi mi? şu noktayı şöyle ortalara bir yere alalım Tabii hergen olmadığı için şimdi biz bu dairenin içindeysek hidayetin içindeyiz ama bu dairenin içinde yönümüz yine merkeze doğru olması lazım buradan böyle çizgiler de geçebilir hatta teğet geçen başbakanın ifadesiyle çizgiler dolardıçıyoruz <gülüyor> merkezi hedef tutacaksın hidna sıratan müstakil efendim diyor biz zaten hidayet üzere değil miyiz niye hidna sıratan müstakil diyoruz dışarıdakiler için hidayete girmektir kafirler burası küfür bir biz bu dairenin içinde olduğumuz halde takarrüptir bizim hidayet anladık anlayışımız. Allah'a daha yakın olmak. Merkeze doğru daha yakın olmak. Ne diyoruz? İkra suresinin sonunda secde et ki yaklaşasın diyor. Secde et ve yaklaş. Bizim hidayet istememiz hidayetin içinde olduğumuz halde hidayet istememiz takarrüp istememizdir. Allah'a daha yakın olmak çabamızdır. Burası sonsuzdur. Söylerim. Allah bize sonsuz yakınlıktadır. Ve Allah sonsuz erişilmez uzaklıktadır. Ne kadar mesafe alırsana, geriye kalan mesafe gittiğinden daha fazladır. Hani az gittik, uz gittik, altı ay bir yüz gittik, sonra baktık ki bir hafta yolu, bir arpa boyu yol gitmişiz. O masallardaki gibidir. Bir arpa boyu dahi olsa gideceksin. Hazreti Mevlana yine diyor ki Hava bu hidayet yolunun başında durur, bekler. Arifler bu yolda menzil alır diyor. Fe ilallah diyor. Hem de hoşarak gideceksin. Şöyle diyor uçarak gideceksin, koşarak gideceksin. Çünkü buradaki şu şu mesafeyi yakınlaştırmak içindir. Çaba odur. Bu da mesafe ile değildir. Mekan ve mesafe ile değildir. haliyle ile yaklaşılır Allah'a. i̇mam Gazali Gazal hemen birinci bölümünde öyledir. التقرب <gülüyor> Allah, ليse bi mekanin ve la bi mesafetin ve lakin hal ediyor. Allah'a yakınlık mekan ve mesafe ile değildir. Ben anlaşılsın diye söyleyeyim. Hidayet çerçevesini falan diye söylerim. Yoksa böyle bir şey yoktur. Hal ile yaklaşır Allah'a. Sen de eğer Rabbul alemin gibi hareket ediyorsan, sen de insanların gördüğün hatalarını bağışlıyorsan, gafur oluyorsan, Rahim oluyorsan, koruyorsan, gözetiyorsan, kolluyorsan başka insanları ne? Burs vermek gibi bir durumun varsa, fakir çocukların okuması için sende bir yardım duygusu varsa, işte bu Allah'ın sana verdiği kabiliyetleri, imkanları, nimetleri başkalarıyla paylaşabiliyorsan, o zaman kendini Allah'a daha yakınlaşmış hissedersin. Zaten hiç kimse bilmese bile senin içinden vicdanı tebrik eder. Aferin, bugün bu yaptığın iş Allah razı olacağı iştir der. Sana mutluluk gelir. Her iyilik içinden sana bir mutluluk tebriki olarak gelir. Hiç başkalarından tebrik veya teşekkür beklemeye gerek yok. Kendi içinden gelir o. En küçük yolda giderken, biz yaşlı teyzeye yerini ver. Ki en büyük, en küçük iyilik budur bir delikanlı için. Otobüste giderken, otobüste tramvayla giderken yerini bir başka büyüğe vermektir. O iyilik bile sana akşama kadar mutluluk getiriyor. Hatta üç gün, o haftaya yeter. O haftaya yeter. <gülüyor> Çünkü içinden gelir sana o temin. Aferinlendir, şu tramvayda bir tane insan evladı, sen varmışsın. kimse görmemişti. senin verdiğinden de haber yok. Herkes pencereden dışarıyı seyredir. Onun için sen kendi vicdanından gelen tebrikler o sevinç, o yaşama duygusu, o yaşama sevinci sana yeter. Peki bu yol, burada hayalini ki şey ettik böyle biraz geometrik şeyler. Sırat-ı müstakim de sana değildir. İşte esas burası zaten, anlatmak istediğim de burası. Sırat-ı müstakim doğru yol. Niçin doğru yol? <gülüyor> Çünkü iki nokta arasındaki kısa mesafe doğru, doğru yoldur. İkincisi, Cenab-ı Hak buyuruyor ki Kul inne Rabbi Habibim de ki, benim Rabbim doğru yol üzerindedir. Allah'a varmak için doğruluk, böyle dürüstlük. Öyle hacca gitmekle Namaz kılmakla, gafile oruç tutmakla eğer doğruluk yoksa hiç yine bir şeye yaramaz. Gazletle kılınan namazlarla Allah'a varılmaz. Allah'a doğrulukla varılır. Allah doğru kullarını sever. İllallâhüme as-sâdikîn. Sıdk-u sadaf Dürüst olacaksın. Müslüman dürüst olacak. Yalandan, riyadan, sahtekarlıktan uzak duracak. Ulan hacı demiş, ben seni iflas ettiririm hafırıcım. Senet almış, borç senedi. Adam borcunu ödemiş, senetleri iade etmemiş. Başka bir zaman yine, tehdit unsur olarak. Ha ben onları demiş, iptal ederim falan filan. Sen demiş, şey ver parayı git. Saklamış senetleri, başka bir alışverişte. Bak demiş, beni kızdırma. Öteki ödediğin senetler şimdi hala elimde duruyor. Hicraya veririm, seni iflas ettirdim. Demiş. Tehdit unsuru olarak kullanıyor. Allah korusun. Evet, maalesef. Böyle mübarek hacılarımız da vardır. Bu sırat-ı müstakim tarif edilmiştir efendim. Sanal değildir diyoruz. Hayali bir yol değildir. Demiş. Onu söyleyeyim. Sıratun s-sefîm, sıratel lezîne ile bu iki nokta <gülüyor> sıratel lezîne en amt kendilerine nimet verdiğin kullarının yolu kim bu nimet verilen kullar? Binennabiyine vas ve şehadayi ve salihine ve hasuna ve Beş sınıf sayılır bu bunlar. Nebiler, şehitler, salihler bir de onları sevenler. Onlara yakınlık diyorlar, onlara dost olanlar. yani ben doğru yoldayım demek yetmiyor. Peygamberin izinden gideceksin. <gülüyor> doğru yolda senden önce gidenler var. Onların da kim oldukları sana anlatılıyor. Peygamber Efendimize soruyorlar. Gayril <gülüyor> mağdubi aleyhim ve'l Gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil, iyilerin, salihlerin yoluna. Sıratil en en'amte aleyhim. Nimete uğramışların yoluna. Ya Resulallah, mağdûk kimdir diyorlar? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki fe-innel yahûde mağdûbun Yahudiler gazaba uğramış kimselerdir. Peki ya Resulallah, dâllîn kim? Sapıklar kim? Ve innen-nâsara ed-dalâl. Yani ed-dâlîn. Sapıklar diyor bir ayet okuyor. Yahudiler ise "Walakin men bil küfr sadran fe alehim min Allah." "Ve vuruldu üzerlerine zillet ve meskenet ve baa'u min Allah." Birincisi bak şey, evet El Bakara suresinin 60 ve 90. ayetleri. Hem iki ayette şey. Şeye gelince innellezina kafarû ve saddû an sabîlillâhi kad dallû kad dallû dalâlen baîdâ. Bu da Nisa Suresi'nin 167. ayeti. Bunu elmalı tefsirini almış bu hikayeti Peygamber Efendimiz okuyor. Diyor işte birinciler için Yahudilerle ilgili o ayetleri okuyor. Hristiyanlarla ilgili olan sapmış olduklarını söyleyen. Yalnız sapmak sırf Hristiyanlara mahsus. Gazaba uğramak sırf Yahudilere mahsus demek değildi. İki tane misal vermiş Peygamber Efendimiz. Kolay anlaşılsın diye. Her dinin sapıkları vardır. Her din mensuplarının dışında da sapıklar vardır. Her din içinde de dalal da şeye uğramış, gazaba uğramışlar vardır öteki dinler din dışında olanlardan da yani sırf Yahudilerden, Hristiyanlardan, Mecusilerden, bilmem işte falan şart Müslümanlardan da bu kategorilere girebilecek insanlar vardır. Durup dururken de sapıtır. Onun için hep auzu billahi diyoruz. <gülüyor> Sapmaktan korunmak için auzu'yu dilinden düşürmeyeceğiz. Bu da Fatiha suresi bütün Kur'an'a bedel bir suredir. Şebarus için vakit kaldı mı? Evet, yani. Hayır bilmiyorum. Yani istiyorsanız biraz ondan da bahsederiz. Çünkü öyle ilan edilmiş. Halbuki biz telefonla konuşurken hocam dediler o Fatiha suresinin kalan kısmını da bitirelim dediler. Evet. Kul olmaktan bahsettik. Kul olmanın kolay olmadığını yani. söyledik. Hatta Allah'ı tanımanın kolay olmadığını yani. Kim ne derse desin, biz yine istediğimizi anlarız, merak et Allah da söylese, Peygamber de söylese, Kur'an da söylese, biz onu o söyleyenin söyleyip maksadına uygun olarak değil, kendi ihtiyacımıza uygun olarak anlarız. Böyle ne yapalım, insanoğlu böyle yaratılmıştır. Hep kendimize yontarız. Günahlarımız çok küçüktür, büyük de olsa bizim gözümüzde küçüktür. Senede bir kaç gün oruç tutsak o biz dünyanın en sahibi Cüneyd Bahadli gibi oluruz kendimiz öyle zannediyoruz. İbadetlerimizi iyiliklerimizi gözümüzde büyütürüz, Kusurlarımızı, günahlarımızı gözümüzde küçültürüz. Ama bizim büyütmeniz ve küçültmemiz bir mana ifade etmez. Dua edeceğiz, Allah azımızı çoğasaysın, büyük günahlardan korusun, kurtarsın. Küçük günahlardan da korusun, kurtarsın. Yazılmışsa silsin. Tevbe etmekle görevliyiz. Tevbelerimizi Allah kabul etsin diye dua edeceğiz. Bütün işimiz, gücümüz yalvarmaktır. Eğer tevbenin kabul edilip edilmediğini merak ediyorsan, o günahı bir daha işleyip işlemediğine bakacaksın. Eğer o günahı bir daha işlemiyorsan, o tevbe kabul edilmiştir. Eğer işliyorsan, o tevbe kabul edilmemiştir. Hiç şey yok. Kendinle. Ölçü kendindir. Birim kendimizdir. Ölçü birimi. Kendinin hepsini diyor. Terazi yapacaksın. Her şeyi onunla tartacaksın. Başkalarına da olur. Hani iğneyi kendine batır. Çuvarlığınızı başkasına olabilir. Ama bir defa iğneyi kendine batır. Onun için böyledir bu iş. Ha. Ne diyoruz? Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki avamın tevbesi otu biçmek gibidir. O bir hafta sonra daha gül çıkar. Havasın, Evliyaullah'ın tevbesi, otu kökünden yolup çıkarmak iyiydi. O kökünden yolup çıkardığını mı, biz daha o ot falan gitmez. Biz tevbe ediyoruz ama otu içiyoruz çimenlerin. O da bir yağmur yağınca diz boyu daha gül çıkıyor. Allah tevbesi makbul olanlardan ve hakiki tevbe-i nasuh diyor zaten onun adı var. Kitap'ta da var, Kur'an'da da var. Tevbeten masruha diyor. Tevbeten masruha işte otu kökünden, o günahı kökünden yolu patladı. O Sivara'da çok belli olur, onu size söyleyeyim. Babam 30 defa Sivara'yı terk etti, yine işte. <gülüyor> <gülüyor> o o Sivara işi çok enteresandır. Ya kim mi Sivara'dan da yak bir tane Hoca fendi falan. Tek yapalım, gidiyor, diyor. Tevbe gidiyor tabi. Bazen yemin ediyor, yemin kefbaratör diyor. Tevbe de yetmiyor, yemin de yetmiyor. Onun için Cenab-ı Hak bizi kulluğuna dahil eylesin. Kendisine layık kul eylesin, Habibine layık ümmet eylesin, ecdadine layık millet eylesin. Benim dua üç kelimedir, başka duam da yoktur inşallah öteki dileklerimiz de kabul olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizi biraz yordum ben. Tapanım. Teşekkür ederim. Sağ olun.